Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu rabbil salatu ala ve vesaddi ve men tabi'a bi ila Allah aleyhi Ve affdan Ve Ve ...vek'atâni min racibin veri'in... ...eftadû min ed-i reki'atim min... i Aziz ve muhtemel cemaat... ...Peygamberimiz... ...Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Ebnemiz hadis i şeriflerini, ...Râmud-ul-Ehadîs isimli... hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Ebu Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz olmak üzere cümle Enbiya, Asbiya ve Enbiyaullah'ın ve satan saadatımız ve meşayitimizin ve fayetlilerini ve bu eserin müebbetini hocamız, üstadımız ve bu eserin içindeki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ruvatın ruhları için ve bir de uzaktan yakından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e muhabbetinden naşi bu Kuba'ya seslenmek kaleyim. Dinleyenler, siz kardeşlerimizin cümle ailede ittifak edineş geçmişlerini, toprakları için bir parça daha müş ihtiyacı sebebiyle dem. Şimdi Peygamberimiz sallallahu Enes radıyallahu anh'ten bize nakledildiğine göre Şöyle bu hadis-i şöyle bir gece haftada okumuştuk ama okumasında fayda bilahıza ettiğim için tekrar ediyorum. Rek'atâhî İki rekat vardır. İki rekat. Min racilin vera sahibi bir adamdan sudut etmiş olan onun tarafından kılınmış iki rekat eftalû daha faziletlidir, daha üstündür. Min el bir rekasim, min muhannetun. Karışık işler yapan bir adamın bin rekatından daha hayırlıdır. Yani şüpheli şeylerden acaba Allahu Teala hazretleri benim yaptığım ameli beğenmez de bunun kızgınlığını mı çekerim? Rızasından aykırıp bir iş mi yapmış olurum diye titizliğinden dolayı uzak duran bir insan ki buna biz veri diyoruz. Vera sahibi insanlara R harfinin veri denilir. Şüpheliden kaçıyor. Haramdan kaçmak haydi haydi de tereddütlü bir şey varsa onun bile yanına yaklaşmıyor. Ki Peygamber aleyhisselam ve selam Efendimiz böyle ihtiyatla hareket eden kimseleri birçok hadisi Böyle medet kimsenin bu haletürriyye'ye ermiş olan bir Zat-ı kılı verdiği iki rekat çıkmamaz öteki amellerini karışık yapan yani bazen iyi iş yapan bazen kötü iş yapan bazen rızasına uygun işleri yapan bazen aykırı işleri yapan yaptığı işte Allah'ın hoşuna giden şeylerde gitmeyen şeylerde bulunmasına tek itina göstermeyen insanın kıldığı bin raketten daha daha hayırlı oluyor. İki nerede? Binlerde. Beş yüz misli fark var arada. O halde ey Müslümanlar neden biz bu vera şeyi iyi öğrenmiyoruz? Bir namaz kılıyoruz, onun beş yüz misli fazlasını kılmak imkanı varken hoşuna yorulmamak için niye en güzel şekilde kılmayı öğrenmiyoruz? O halde bu tekva denilen şeyi, vera denilen şeyi, şüphelilerden kaçınmak, ihtiyatlı hareket edip de Allah'ın yuzağısına uygun hareket etmek, halet-i ruhiyetin ruhiyesine ihtisap edelim. Namazlarımızı, niyanclarımızı, oruçlarımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi bu duygu altında, itinalı yapmaya böyle girelim. Çünkü aynı kaide onun için de cali. Aynı kaide tesbih ve zikir için de cali. Zikirde diyor, geçen okuduğum bir kitapta, Sayının çokluğundan ziyade, söylerken insanın uyanıklığı mühimdir. Allah derken, la ilahe illallah derken insanın uyanıklığı, şuuru önemlidir. İnsanın namazdan elinde kalan kâr, ondan aklettiği şeylerdir. Ne kadar öyle aklı yetmişse, şu ile yetmişse odur, o halde boşa yorulmayalım. Yaptığımız işe itina edelim ki bir hadisi i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuştu Daha önceki, çok önceki derslerde geçti. allah Teala Hazretleri bir iş yapıldı mı? Onu özene bezene, itina ile, ihsan ile yapan, kulu sever, rahmet eder o kimseye diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. O halde her işi iyi yapalım. Yazı yazarken bile, harfleri güzel yazalım. Yaptığımız işi doğru mu yapar? Cemize aldığımız vaziyeti ikinayla yapamaz. Allah terbiyesiyle refekinsin. Beyler kuvvet versin, şuur versin cümlemize. Ve atani yeter uğrunmasını, Adem içeriz dedi. Dedi: "Akirin ceyründe bunun es dünya ve mafiya. Ve la,ken aşık ve ala İbn-i Ömer radıyallahu aleyhi ve edilmiş olan bu hadis-i şerifi de geçen hafta size tebliğ etmiştim. İn aleyke illen feda diye Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e hitap diyor. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sana düşen sadece bildirmek. Ey Resul. E Gerisi dinleyeme, mesuliyet. Duydu mu? Duydu. O tebliğ eden kurtuldu. Gerisi Düyan kimse üzerinde artık. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? olduğunu. yani cümle bizim, hepimiz Hz. Adem'in evladı değil miyiz? adem olduğunu. gecenin son morituğunda, en son boşluğunda, yani gecenin sabaha en yakın kısmında kılmış olduğu ikile katılamaz, ona dünyada ve dünyanın içinde olan her şeyden daha hayırlıdır. Düşünün, deseler ki size fatihte altı katlı bir apartmanı sana bağışladım. Ne kadar sevdimiz o ev on 15 binlere er gelse, altı kere olur beş, şu kadar eder. O bu kadar para şu iş yapıldı, sevdimiz. E, apartman demeseler de, deseler ki ayından şu kadar parası yetiştiren, şu kadar günlük parayı verdim. O ne kadar seviniriz Efendim finanse mağazayı içindeki eşyasıyla sana bağışladım deseler ne kadar sevdiniz ve bize onu bağışlayan kimseyi ne kadar minnettar tutuyoruz. Ömürümüzün sonuna kadar önünden aykırı geçmeyiz. Neden? Bize o iyiliği yaptı diye. Bak ne diyoruz aleyhissalatü vesselam efendim? Dünyadan ve dünyanın içindeki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Allah-u Teala cümlemizi kapat et, uykusundan uyandırsın. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Resulullah böyle buyuruyor, biz de Resulullah'ın hizmetiyiz diyoruz, onun yolunda gideceğiz, ehl-i sünnet ve cemaat dedik diyoruz. Ya Resulullah sen bizim bununla ilgili imtisalimizin, başımızın tacısın, gönlümüzün ihtiyacısın diyoruz. O öyle diyor, biz böyle yapıyoruz. Başka ne diyelim? Allah tevfikini refik etsin, gayrı kuvvet versin. Resulullah'ın tavsiyesini duyunca yapmak lazım. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem affederiz, bunu niye tavsiye ettin? Ahirette irtihal edelim, bin sene geçmiş. Ne olacak? Faydası bize. Yine bize faydası. Biz bunu yaptığımız zaman imanımız kuvvet edecek. İmanın ne olduğunu, ibadetin, lezzetinin ne demek olduğunu, dünyanın ahiretin ne demek olduğunu, Allah'ın rızasına uygun iş yapmanın ne kadar tatlı bir şey olduğunu sözümüzden perde kalkacağız da göreceğiz. Onu gördükten sonra da Hayat, dünya değişecek. Dünyaya bakışımız değişecek. Çeşitli büyük hayırlara basar olacağız, sayısız büyük hayırlara basar olacağız da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfetimiz bize şefkatinden tavsiye ediyor bunu. Bizi sevdiğinden tavsiye ediyor. Bak her zaman oturuz Tevbe Sûresi'nin son iki ayet cerimesine Lakaç yâ tekrün Resulü Size muhakkak ki sizin kendi içinizden, sizlerden bir elçi geldi, Resul geldi. Azizun aleyhdimâ anittum, size ağır gelen, sizi üzer, sizi yoran şeyler, ona ağır gelir, üzer, sizi üzülmenizi istemez, yani sizin bir derde sıkıntıya uğramanızı istemez, nasıl bir anne baba evladının kötü bir turuna düştüğünü görmek istemezse, Resulullah ve vesselâm Efendimiz de öyle ümmetine karşı Arkasından ne diyor? Harisun aleyküm, size karşı haris, ümmetim, ümmetim demiş, miracı çıkmış, Miraçta da ne didersin ey Resulüm benden dile dediği zaman ümmetimi isterim ya Rabbi diye ümmetini halef etmiş. Ümmetine karşı aşırı sevkalade bir bağlılığı var, hırsı var. Halis bize karşı bizi koruma konusunda bir civcivi tavuk nasıl mı? ki nasıl bu tasavvufunda o fırsatı düşünün. Resulullah sahabe-i azam Efendimiz bize karşı bile haris diri koruma hususunda gayet şiddetli azimleri bir müminiyle muhabbetim müminlere karşı semhalade zefetti. Semhalade kadi rıhzatli semhalade merhametli ve şefkatli. Allah kainat görüyor. Bu, bu sözler kimin? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin alet-i bize allah Teala böyle anlatıyor. Bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli, bu kadar reyfetli, bu kadar bizim üstümüze titreyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, hiç ister ve kötülüğümüzü, iyiliğimizi istediği için söylüyor. Kalkınca ez de görün bakalım dünya neymiş, ahiret neymiş, kulluğun tadı neymiş, Gözünüzden serte kalsın da ağzınıza, damanınıza şu ibadeti lezzetli yipsin, Allah'ın kulu olduğunuzu anlayın, Allah'a kudüsün ne kadar büyük bir devletin nimet olduğunu göreceksiniz diye teşvik ediyoruz. Allah ﷻ Arkasından da buyuruyor ki: Benim la el shukra Allah Korkuyorum meşakkat vermekten ümitsiz Eğer böyle bir meşakkat <gülüyor> vermekten çekinmeseydim lefarat tuhaal edim. Onlara mecburi kılardım bu gecenin. Bu işaret bize yeter. Demek ki bize şefkatinden bize emretmemiş illi kılın dememiş ama, farz kılmamış ama, mecburi kılmamış ama istiyor. İstediği şu ifadesinden belli. Ümmetime meşakkat vermek gibi bir şey düşünmeseydim, onların üstüne farz kılardım, mecburi kılardım. O halde gününüzü ayarlayın, zamanınızı planlayın, İsterseniz gündüz uyuyun, isterseniz başka zaman uyuyun, ne yaparsanız yapın, izlediniz o vakitinde Allah-u Zala Hazretlerine yönelik, kazarlığı ve niyaz etmesini, kulluk etmesini öğrenin. O vakitte kalkıp iki derece namaz kundayı tahkul ettim. Rekatani mine tuhaat ta'didani indallahi haşjesen ve umureten mütekaddele tey bu hadis-i şerif, Câdil-i Câdil-i Tâf-ül Ensâri radıyallahu anh'ten rivayet Enes radıyallahu anh'ten rivayet kurulmuş. Bu hadis-i şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duyuruyor ki, duha zamanında, duha zamanında, kılınan iki vekat namaz, Allah'ın dinde kabul olmuş bir hacca, bir ömreye Muadildir. Ona denktir. Bu hadis-i şerif, bu bir burada geçiyor. Başka hadis-i şerifler de var. neden? verilen, o hadis-i şerifler de bizim sabahları okuduğumuz dua kitabının başlarında kaydedilmiş. Daha başka hadis kitaplarında da bu mutlulukta izahat var. Duh'a vakti neresidir? Duh'a, Türkçe'de kuşluk vakti diye anılan vakittir. Arapça'da Tuh'a üç kısımdan üç etmiş yani kuşluk vakti dediğimiz vakit üç tabaka halinde. Birinci tabakası dah bun, yahut dah vetun, yahut kelimesiyle ifade edilen vakittir. Buna Mütercik Hasim Efendi, büyük alimimiz anus tercihmesinde diyor ki genç kuşluk derler buna diyor. Demek ki halk arasında bilmiyorum bu tabiri ben duymamıştım. O yazıyor. Genç kuşluk vakti derler ki vakti der diyor. Yani güneşin yeni doğduğu etrafı aydınlatma başladığı günün ilk aydınlık zamanlarıdır. Buna genç kuşluk derler diyor bizim bütün Arapçasında son tahiyye veya tahve veya tahvudur. Ondan sonra bu duha kelimesi gelir diyor. Bu duha da ortak kuşluk vaktidir. İşte güneş doğduktan bir iki saat sonradan başlar. Günün saatleri. Bir de daha un diye sonu biraz uzun bir kelime ittiği şey. Telefon ile aynı kökten bir şey varsa ona da kocak kuşluk denir diyor. Yani bir genç kuşlu fakti, bir orta veya kaba kuşlu fakti, bir de koca kuşlu fakti diye üçe ayrılmış bir bizim ilimizden. Arapçada da böyle ayrılmış. Şimdi buradaki bu duha kelimesi acaba bu vakitlerden hangisi? Başka hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki Peygamber ve Efendimiz şöyle buyurmuş, Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldı. <gülüyor> cemaatle namaz kıldığı yerine oturdu, Allah Daireân Hazretleri'ni zikretmeye, tefekkür etmeye, bir dini okumaya devam etti. Güneş doğdu o esnada. Güneş şöyle bir mızrak, iki mızrak doyu yükselince ki, bizim bayram namazı kıldığımız vakit diyor. Yani güneşin doğuş dakikasından itibaren yarım saat, kırk dakika, kırk dakika geçmiş demek ki, o vakit de güneş ışıklarının etrafına yarındığı için işrah vakti geliyor, işrah vakti. O zaman iki rekat namaz kılarsa insan diye Peygamber Efendimiz herhangi bir şekilde buyuruyor, kabul olmuş bir hac ve umre sevabına nail olur. E burada da aynı şeyi söyledi. İnsanın tuha vakbinde iki rekat namaz kılması, bir hac ve umre sevabına muadildir, kabul olmuş bir hac ve umre sevabına dedi. Buradan anlaşılıyor ki, bu vakit Allah'u adem Alem, Kuşluk vakti, sabah namazından sonraki efendim, o otuz-fırk dakika geçtikten sonra kılınan ibadet İbadetle, zikirle vakit geçirdikten sonra kılınan namazı. Bunun başka faydaları da var bu namazın. Bu namazı insan kılarsa o gün rızkına tekekkül ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Rızkı geniş oluyor o namazdan dolayı. O gün eğer vadesi ermişler, ahirete iddia verecekse hocamızdan bir gülmüştüm, Ahmetullah Aleyh'den iman ile göçmesine garanti oluyor bunun. Onun için durumu müşahit olan insanlar sabah namazından sonra camiden çıkmasında Allahü Teala hazretlerini anmaya zikretmeye devam etsinler ve duha vakti yani ilk duha vakti genç duha genç kuş vakti, yani işraf vaktinde iki reket namaz kılı versinler de bu kabul olmuş hac ve ömre zavazına naid olsunlar. Şerhte açıklanıyor ki bu hac ve ömre, nafile hac ve ömre demektir. Farz olamaz tabii, değerine hiçbir şey yükselemez. Yani şu izahattan anlaşılıyor ki, insan Efendim ben bir sabah namazını kıldım, 40 dakika durdum, iki reket namaz kıldım. Hazis-i Şerif'te de bir haç bir ömreye beden dedi. O halde ben haça gitmiyorum diyemez. Böyle bir mantık yanlış Nafiler olan bir haç ve ömre sevabına insanı erdiriyor. Efendim ben devlet memuruyum, bu sırada daireyi biliyorum. Efendim ben tanebeyim, o sırada mektebe gitmem lazım. O zaman da sen de cumartesi pazar yap. Yani bu ganimetler, ne zaman istifade etme imkanı oluyorsa, hiç olmazsa, o vakitler yap. Bu dünya akiletin tanrısı, bu hayat gelir geçer, biter, bu ömür biter, rüzgar gibi geçer, nasıl geçtiği anlayamazsın. Hele yaşlı kimselere bir sor bakalım gençler, ne diyecekler? Daha ben şöyleydim, böyleydim derken, o, 60 dedem vermiş, 60-70 yaşına gelivermiş, Bak neler söyleyecek size, biraz irtibat kurucu yaşlılarla. Görün, onun için bu garime fırsat zamanıdır, bu dünya hayatı, bu fırsatı boşa geçirmemeli insan. Bir nefesini zayi etmemeli, her vakitte acaba ben nasıl kârlı bir iş yaparım da Allah'ın rızasını kazanırım diye çalışmalı. Çünkü bir insan ahirene geçince muhakkak pişmanlık duyacakmış. Herkes öldü, ahirete göçtü. Herkes pişman. Hiç memnun olun, olan kimse yok. Neden? Mücrimler bir kere pişman çünkü fırsatı kaçırdılar, cenneti elde edemediler, cehennemlik oldular, günahlara boyandılar. Peki tarih kimseler niye pişman? Ah, gidecekmiş onlar da. Niye daha çok Allah'a, Allah'a uygun ibadetler yapıp daha çok kazançla gelmedi. Çünkü cennetin dereceleri sonsuz insan ne kadar çalışırsa, ne kadar gayret sahip ederse o kadar derece alır. Ve o dereceler arasında da çok büyük farklar var, çok büyük hizmet farkları var. Gerçi aşağıdaki bilmez kadar bir şeyin ııı e, derecesinin yüksekliğinden doğan avantajları bilmez. Çünkü bilse mahzun olur. Ben onları elde edemedim diye. Allah ona gücünmeyecek ama adamlar Aradaki büyük farkın çok büyük olduğunu biliyorsunuz. O insan gücü yettiğiince bir saniyesini baş işimine kaydetmedi. Ankara'da bir evde toplanmış idik bir hapishanede değil mi? O da bu işle biraz alakalı. Büyük bir koca efendi var Ankara'da. İşte Arap nüfusunda gibi Arapçası var. çalışan kaygılı bir bilgili bir kimse. Hocamız Rahmetullahi aleyh sordu, efendim dedi, işte bazı yerlerde yapılan ibadetler daha çok kârlı oluyor. Aşağıda gelecek şimdi, ona yani kadar ulaşabilirsek, mesela Medine-i de insan ibadet etti mi bin misli fazla sevap alıyor. Medine-i sevabı fazla. Ve keyif-i kerrebede bin daha fazla almak, Medine'den de bin misli fazla oluyor. Acaba böyle kârlı ameller var mıdır diye sorunca hocamız rahmetullah kardeş dedi ki, evet vardır. Biz insan Allah'ı ana ana ana ana o hale gelip ki, kalbi bir kere Allah'ı anmaya başlar. Kalbi aldıktan sonra bütün vücudu, bütün zerreleri Allah-u Teala hazretleri anmaya başlar. İnsan bu hale geldi bir kere Allah dedi mi, vücudunda ne kadar zerre, ne kadar vücudu varsa o kadar Allah demiş olacak, onun için o kadar büyük sevablar aile olur diye böyle bir sohbette bir şey de anlatmıştır. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. رَكْأَطَانِ بِا اِمَامَةٍ اَفْضَدُوا مِنْ سَبْعِينَ رَكْأَطَمْ بِغَيْرِ اِمَانَةٍ Kâb-i ibn-i Aksin Ensari ve Devra-ı Aksin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sarığı besliyor, sarık. Bu sarık dediğimiz şeye, Araplar imame derler, Aynı sesresiyle olduğu vügatta tasdik edilmiş, imame Ama bu şey değil, yani imamlık madasına gelen imame değil, orada hemze, burada ayın var, imame. Bunu galak olarak amane de derler, sarık demek. Yani şöyle başına örttüğü şey, etrafına sardığı şey, sarık. Amane ile yani imane ile kuşarıp ile kılınan iki rekat namaz es tabu daha fazilettedir minsebilmerek eden bir kayri amane imane haripsiz kılınan yetmiş namazdan daha faziletlidir. Onun için bazı arkadaşlarımız var camiye gelince zaman cebine şeyi çıkartıyor sarı. Takyyesinin etrafına sarıyor, sarık namaz kılıyor. Neden? Demek ki bu hadis-i şerifi duymuşlar. Yetmiş kat daha sevaslı oluyor diye ondan yapıyorlar. Bazıları garipşiyorlar, canım ne oluyor dur. Yani işte takıyı yersin, namazı kılarsın bilmeyen, yani insanı adu viz limancı gibi bu. Bilmediği şeye insan insanoğlu düşmandır, asımdır. Menşeinin mahiyetini bilmediği için, bazıları da, canım bu kadar da aşırılığa ne lüzum var diyor. Aşırılık değil. Bak peygamber Aleyeselak ve Selam kendimiz sarıkla kumdan namaz, sarı kumdan namazdan 70 kat daha sevap demiş. E, i̇nsan durup dururken, yani niye bu sevaplar makbul baz? Evet onu yapmaya çalışır. Bütün bunlar gösteriyor ki, hani neden böyle bu sarıklar böyle oluyor? sevabı daha fazla oluyor? Sarık meleklerin şeyi yapabildiği iş. Meleklerin yapabildiği iş. Bedir vakünde. Olu kalbinde Müslümanları takviyeye gelen melekler de böyle sarıplı, uçları işte de böyle sarkıf onları projeyle gelmiş ve Müslümanların tacı diyor. E ama in Müslümanların taçlarıdır. Nasıl hükümlerden başına zümbütlü, altınlığı, gümüşlü taçlar geçiriyorsa, sarıplar müslümanın tacıdır diye rivayet ediliyor. Demek ki İslamiyet şekil değil değildir. Öz dinidir, kalp dinidir, vazhemi, ameller dinidir ama şeklin de ehebiyeti var. Ehe, şekil önemli değil de dersek yanlış olur. Şekil de var, şekilin altında yatan öz de var. Zah da var, mazruf da var. İkisi bir Hepsi bir arada, birbirini tamamlıyor. Yani insan... Şey, düşünün şimdi, Su, kapı olmasa nasıl tutacaksınız elinizde? Bir şekil olacak ve içine koyacak ve onun içinde duracak. Şekile muhtaç. O bakımdan bu gibi şekillere de itina etmeli insan. Şimdi bir ince mesele diyor hadis-i şerifte. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuş ki, bir kimsenin Evinde yalnız kıldığı namazdan, cemaatle kıldığı namaz beş veya 27 kat daha cevaplı. Salatül cemaati tertülü salaten eldi ise Efendimiz buyuruyor. Bir insan evinde öyle namazda kıldı veya şu ikiz namazda evinde kıldığı bir sevap alacak. Buraya geldi kıldı, o alacağı yirmi 27 kat kalması lazım. Ve bu cemaatle namaz kılmak peygamber efendimiz tarafından çok tavsiye edilmiş bir şey. Hatta bir keresinde ne kadar müşahiyen cikrettir ki, demiş ki, içimden geçiyor ki, şurada camide namaz kıldırsın diye birisini vekil bırakayım. Birisini vekil bırakayım şöyle mihraba. Merkezine bir meşale alayım. Evinde namaz kılanların girip birer birer evlerini yapayım demiş. Ne demek? Yani hepsi Allah'a yönelip, Allah'a ibadet etmiyor mu? insan? evde de Allah'a ibadet ediyor, camide de Allah'a ibadet ediyor ama cemaati teşvik ediyor Peygamber gönlümüz. Müslümanların birbirleriyle kaynaşmasını, birbirlerini görmesini, birbirlerini sevmesini, birbirlerinin derdiyle dertleşmesini, el birliği, ek gücü olması, gönül birliği yapmasını istiyor. O çıkıyor, onlarla çıkıyor. Sonra sen evde namaz kılarsın, kabul oldu olmadığını olmadı bilinmez. Ama camide namaz kılarsın, içinde bir salih kimse olsa cemaatin, o salif kimsenin hatırına öbürkilerin hepsinin namazı birden geçer. hep kabul olur. Allah ayırmaz. Şu salih salifliğini kabul ettim, ötekilerini reddettim demez Allah-u Teala Hazretleri. Onunla beraber olmanın bereketinde herkesin namaz kabul olur. Haç da öyle bazen öyle olurmuş ki, kitaplarda okudum, bir haç, altı yüz bin kişi mesela hacca gelmiş, bir kişinin hürmetine hepsi kabul olunurmuş. Bir, bir, bir tane onun hürmetine gider, kabul olunurmuş diye böyle kitaplarda okudum, bilinmez yani. Onun için, ben evde kılıyorum diyorsam acaba kabul oldu mu olmadı, belli olmaz ki. Gel, cemaatle kıl, Cemaatte bereket vardır. Cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır. Onun için, bu cemaate dikkat etmeli. Ve cemaati dağıtmamağa dikkat etmeli. Cemaatte muhabbeti takviye etmeye dikkat etmeli. Müslümanlar camide ve caminin dışında birbirlerine müteffit olmalı. Birbirlerine karşı fedakar olmalı. Kendisi yememeli, yedirmeli. Giymemeli, giydirmeli. ikram etmeli. Ön sefa sen buyur, şu şeyi sen ede et diye. Böylece cemaati takviye etmeli, cemaati kuvvetlendirmeli, kalpleri birbirlerinden soğutacak şeylerden kaçınmalı. Mesela efendim, kirli çoramla, kokan ağızla sarımsak yemiş, bir alıp yemiş, camiye gelmek doğru değil. Güzel kokularla gelecek. Cemaat darın alıp, sağlamasın, kızmasın. Ve daha önceki çok şeyleri var, incelikleri var. Hasılı hepimiz cemaatin muhabbetle, cevap etmesi için, elimizden ne gelirse onu ardımıza koymamalıyız. Muhabbeti arttırmak için, birbirimizi daha çok sevmek, birbirimize daha çok bağlanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Her türlü zarafeti, her türlü edebi takılmalıyız birbirimize karşı. Her türlü iyi duyguyu, hürmeti takılmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerimizi birbirine ilgili tehlif ettirir. Bağdaştırsın, bağdaştırsın, iyileştirsin. وَكْأَطَانِ مِنَ الْمُتَأَهْدِي لِكَالْبِ مِنْ ve وَتَوَانِي لَكْأَتَمْ مِنَ الْأَزَدِ Bu da, yine namazla ilgili, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, evli bir insanın kılmış olduğu iki hareket namaz, bekar bir insanın kılmış olduğu seksen iki namazdan daha hayırlıdır. 82. iki. ve semaviyni 82 kat namazdan daha hayırlıdır. Bundan ne var? Neden böyle? Allahu Alem izah şu tarzda, bekar insan, kendisinin nefsine hakim olmak için, kendisini kötülüklerden alıkoymak için daha çok gayret sarf etmek zorunda. Aklını başına devşirmek zorunda. Evet, insan evlendi mi? O tarafı elhamdülillah Kapanmış oluyor, o dert bitmiş oluyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam da Sünnetimiz buyurmuş ki bir kimse evlenirse dininin yarısını kurtarır. öteki yarısını gayret etsin artık, öteki yarısını güzel yapmak gayret etsin buyurmuş. Çünkü şeytan, şeytanın çok fideleri vardır. O gençlere, o beklere musallat olur ve onları şaşırtmak için. Çalışıyoruz. O halde bu hadis-i çıkan mana nedir? İnsanlar mümkün olduğu kadar evliliğe, evlenmeye çabuk ulaştıracak, tedbirler alacak, gayret edecek. Bekar durmaktansa bu hadis-i belirtilen sebeplerden dolayı insan tabiatının icabı olan bu şeye, evliliğe çabuk şey yapacak. Bu meseleyi halledelim. Hayatın en büyük meselesi evlilik değildir ki Hayatın en büyük meselesi allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaktır. <gülüyor> e, allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanacağım diyorsunuz. Nefis sizi boyuna, kış tutuyor, boyna, yanlış yollara çekiyor, götürüyor. Ayak bağlı. Bir dert. E, evlenirseniz kapı kapanır. O dert gider, asıl gayeye daha iyi çalışır insan. Onun için... işte peki evlenirken kimi arayacağız? Evlenirken... Dört sebepten evlenir diye buyurur peygamber efendimiz. <gülüyor> Kendi kızı mesela bir erkek arıyor. Dört sebepten dolayı rağbet ederler insanlar bir kızı. Güzeldir, onun için peşine koşarlar. Şunu alayım çünkü çok güzel bir kız, dünya güzel. Veya zengin, babası fabrikatör, şu kadar evleri, bu kadar apartmanları, üç tane beş tane dairesi. onu alayım da ben de geçim sıkıntısı çekmeyeyim. Veya soylu, bu filanca hanedandan, filanca aileden, şöyle asil bir aileden geliyor, e, bilmem, işte onun için başına düşer. Bir de, bu güzel, terbiyeli, edepli bir kimse. Yani ahlakı güzel, edebi güzel diye anladılar. Peygamber Akademi bu dört sebebi saydıktan sonra, sallallahu aleyhi ve diyor ki, sen din ve diyanet, edep ve ahlak yönünden güzel olanlar, neye onu tercih et buyuruyor tavsiye evet. ediyor karşısındaki şahsen. bu halde biz de kendimize bir eş hayat arkadaşı arayacak olan kardeşlerimiz nasıl bir kimse seçecekler? indar Allah'a mutlu Allah'ın evine teslim Allah'ın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği yoldan yürümeye azimli, namus sahibi, ak etekli, temiz naziyeli bir kimse onun peşine köşecek. Eğer evet. ee, çok zengin bir olsun, Allah ''Avzâhu'nullâhu mifadrı'' ''Yubnîhu'nullâhu mifadrı'' Ayet-i Kerime'de geçiyor ki, ''İn yekûlü fukara'' eğer fakir olsalar ''Yubnîhu'nullâhu mifadrı'' Allah bazı kelimelerin onların zenginleştirir, evlilikte bereket vardır. Asil bir alırsın, uysuz çıkarsa, seni dinden imanda uzaklaştıracak yollara çekerse, gel dansa gidelim, plaja gidelim, sen para şunu almadın, bunu almadın, ben şunu da isterdim, bunu da isterdim diye hayatı zindan edebilirsin. E, güzel diye alırsın yüz güzel ama zaman sonra biter. Fakir değilse de. beş on sene devam eder. Ondan sonra hiç şeyi kalmaz. İnsanlar yaşlanmıyor musun seneler geçince? Demişler ki zenginliği bir kıvılcım mahveder. güzelliği bir sivilce mahveder. Bir sivilce çıkan mahvolur. Onun için insan bildarını aramalı. Ben bazı kardeşleri duyuyorum. Böyle evlenmek için şey yapıyorlar. Adeta bir sürü şart. Sadece ne olacak? Gözü şu renkli olacak, saçı kumurcuk olacak, boyu şu olacak, bilmem. E bu fazla kadar çıkmaz ki. Yani teknik resim e, evalığı, evsafı gibi böyle tarif ediyor. İzle şöyle olacak, böyle olacak. Bir tek şart aranacak. Ötekiler de olursa evet. Ama aranmayacak. Dindarlığı, ahlakı. Ben bununla evlenirsem, Allah'a daha iyi kulluk eder miyiz? Evlatlarımıza hayırlı evlat yetiştirebilir miyiz? Bu benim indarlığımı elimden alır mı, yoksa benim indarlığında bana yardımcı destek mi olur? Mesut, mübarek bir yuva mı kurarız, yoksa bir efendim, dünya cehennemine bir meyleme gelir? Bunu hesaplayacak insan Tabi evliliğin hükmü, şanstan şansa dönüşür. Evlilik, bazı parçası kimseye parçadır bazı kimseye vaciptir, bazı kimseye sünnettir, bazı kimseye mübaktır, bazı kimseye mekruptur, bazı kimseye haramdır. Böyle değişir. Neden? Şahsın durumuna göre. Eğer bir kimse yuva idare edecek şartlardan mahrumsa, akıl bakımından, irade bakımından, sabır bakımından, çalışma bakımından, vesaire bakımından eliksizini alıp da onu perişan şey, etmeye bakıyor. O zaman haram olur hatta eline. Ama evlenmediği takdirde muhakkak günahlara batacak, çıkacaksa, kendisinin tutması mümkün değilse biliyor. Allah'ın hak yolu şudur, biliyor ama istemiyor O zaman öyle bir kimseye evlilik karşısında. Normal hallerde sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir nikahlanmak. Zindanlık sahikası ile evlilikten vazgeçilmez. Yani evlendiği zaman insan iyi olmuyor. En iyisi daha iyi Müslüman olurum. Bu mantık yanlıştır. Peygamber Efendimiz bunu reddetmiştir. Kim kim efendim şey yaparsa benim sünnetime tabi olur diye bildirmiştir. Benim sünnetime tabi olmayan benden iyi diye Onun için daha iyi müslümanlık yapacağım diye ruhbanlık demek, bekar kalmak diye bir şey sünnet seniye uygun bir davranış değildir. Normal olarak evleneceğiz. Çünkü dünyada Aşağı yarı yarıya erkek var, yarı yarıya kız var. Sen evlenme, o evlenme, kızlar da açıkta kalır, sen de açıkta kalırsın. Nizam-ı alem böyle kurulmamış. Nizam-ı alem sarsılmış. Kızlar da kötülüğe düşer, erkekler de kötülüğe düşer. Sen de nasibini alacaklarından, bir kızı kurtarmış olacaksın, bir de kendini kurtarmış olacaksın, iki kimseyi kurtarmış olacaksın. İki kimse kurtuluyor. Onu da, o da yerle bir gün hep anasının, babasının yanında kalacak değil mi? Bir kimseye bir iyilik yapmış oluyorsun işte, daha ne istiyorsun? Mesela Ankara'da birisine anlattılar. Babası büyük alimmiş. Ama babası dediğimiz şahıs da kendisi de şöyle gelse kapıdan melek geliyor dersin. Böyle bastığı yerde kalınca incitmez yani. O kadar halim selim, ahlaklı bir kimse. Bunun babası kim filan hangi aileden gelmiş, bu nereden geliyor bu asalet dedik. Anlattılar. Dediler ki bunun babası büyük bir alimiydi. Gitmiş mahallesindeki bir evin kapısını çalmış, demiş ki ben sizin kızınıza talibim. Fahnenin sahibi zaten kapıda görünce onu hemen böyle iki kat eğilmiş, efendim hoş geldiniz, hayır şeref verdiniz, baş köşeye oturtmuş, elini bırakıp ayarlanabileceklerdiyse, çok hürmeti sahibi kimse. Böyle kızın istemeye geldiğini anlayınca, efendim demiş, hay hay baş üstüne, şereflerin en büyüğü benim için ama benim kızım size layık like değil demiş. Niye? Benim kızım çolak işte kötülüğüm, bir tarafı felçit tutmuyor, hasta. Yani biz evde zor bakıyoruz kendisine. Ee, Yazık yani normal bir ev hanımını yapacak durumu yok. Çünkü demiş, ben o durumu biliyorum, onun için fazleten istiyorum demiş. Israr etmiş, almış. Neler aldın diye sormuşlar mı? demiş ki, ben almasam o evde o kızı kim alır? O en son zamana kadar kalacak evde, Erişen olacaktır. Onu ben atayım da gönül olsun diye düşündüm demiş. Ne duydu. Bak bundan sonra da o Allah melek gibi evlatı vermiş. İşte herkes yani böyle bir böyle sert bir pazarlık içinde hep kız ararken böyle arıyor. Yani başka türlü arıyor. İlla şöyle olacak. Yok efendim kaşı biraz kalın geldi. Yüzünün saçının rengi şöyle oldu böyle oldu. Oyun biraz içinde. Yani mübarek biraz da biraz da karşı tarafı düşün. Bir de başkasını sevindirmeyi düşün bakalım. Sonunda öyle titizlerin elinden gider gene bir olmadı kimsede, vaparsın, evlenir, yine istediği olmaz. Allah'ın hikmeti yani. Onun için dinlerine rağbet etmek lazım, hansudur. Ve insan evlendiği zaman, kıldığı namazlar bile seksen iki kat fazla sevapta oluyor. Ona göre. Rekatâni fisivâkin Evtadû min sevhîne rekatâni gayresivâkin hadis-i şerifi Öbür tarafları uzun. Şu taraftan tercümeye başlayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duygulamışlar ki misvat kullanarak kılınan iki rekat namaz, misvak kullanmadan kılınan yetmiş namazdan daha faziletlidir. Ya. Duydunuz mu? Neden bazıları böyle misvayı çıkartıp çıkartıp namaz kılıyorlarmış, namaz kılmadan önce dişlerini diyorlarmış. anladınız mı? Hadis-i Şerif'e dayanıyor. Misfak nedir? Misfak çeşitli ağaçlardan elde edilebiliyormuş. İşte sarımsı renkli şöyle bir sopa, dal, o dalı kestiğin zaman ucunu çok yavaş yavaş tak tak tak tak tak tak böyle hafif vurunca lifleri birbirinden ayrılıyor. Diş fırçası gibi bir şey oluyor ucu süpürge gibi yani tel tel dişleri lifleri için onu biraz böyle meyilli keseceksin düz değil meyilli kesince dişlerini şey yaptığın zaman 1400 sene öncelerin kurçası ya o zaman dişleri öyle temizlenmiş ve o misvak ağacının 20. yüzyılda bazı faydaları anlaşılmış Ankara'da benim Fikret Bey diye tanıdığım iyi bir dişçi var dedi ki insanların Yüzde filanca hastalık vardır dedi, adını hatırında tutamadık. dedim ama size tam adıyla söylesem daha iyi olur. Diş köklerinde hastalık olurmuş. Yani dişin dibi var ya da içime uç tarafı, orası iltihap olurmuş ve diş oradan salmanırmış, böyle nihayet çıkarmış. Diş köklerinin iltihabı hastalığı. Yüzde altmış insanda olmuş bu hastalığı. Diş kökü iltihabı hastalığı. Misaf kullananlarda olmuyormuş. Misvak kullanan, misvakla dişlerini temizleyen insanlarda olmuyor hocam dedi, doktor dedi. Demek ki misvakın böyle faydaları var. Şimdi bazıları diyorlar ki, efendim 20. yüzyılda yz, diş kuyyasıyla temizleyelim. Elbet bugün olan ağzın temiz olması. Çünkü Hz. Ali Efendi bizden ibadet göre, övmüş ki Peygamber Efendimiz, "Sivak'ı bu bahire tutup deme." -i -i ağzı temizleyicidir, Allah'ın rızasını da kazanmaya vesiledir. Misvakın iki faydasını sayıyor. Biri ağzı temizlemek. Demek ki insan ağzını neyle temizlerse olur. Hatta bir yerde diyor, geçmiştir bir hadis şirketi, bir yerde hatırlıyorum. el esâbi tecrîh vel var. Misvak olmadığı zaman insanın yanında parmaklar misvak yerine geçer. Yani abdest alırken insan parmaklarıyla da dişlerini şöyle olmuş ve onun o üstündeki sarılarını, kirleri, et kırılıklarını, ekmek kırılıklarını temizlese o da olur diye hadis-i şerife söylüyor. Demek ki günü bahar ağzın temizlenmesi ama burada bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Nayrandan olursa diş fırçaları eğer kırılıp yutulursa hastalık yapıyormuş. Yani böyle fırçalama esnasında ağza kalıp yutulursa naylonun yutulması içeride kansere kadar varan hastalıklar yapıyormuş. Naylon kullanmamak lazım. Naylonun ötesinde böyle fırçalamaktan dibi temel çatlayıp kılları dökülmeyecek sentetik telyaf kullanmak lazım. Yani daha kaliteli şeyler kullanmak lazım ki ağza böyle dökülüvermesin fırçanın telleri. Bazıları kıl fırça arıyorlar. Bu kıl fırçaları sordum. Ben, umumiyetle o hındır kılından yapılır dediler, ona çok dikkat edin, yani tabii kıldan kurça alacağız derken öyle bir yanlış şey yapılmasın. Çünkü hındırın bizim dinimizde eti de haramdır, kulu da haramdır, her şeyi haramdır. Yani bir hayırlı iş yapacağız derken bu sefer domuz kılını ağzında, dişinizde sürdük şey yapmadır. ona düşmeyin, misaf, şey, diş fırçası alacağınız zaman naylon değil, kaliteli, sentetik şey alın hiç olmazsa, yani turcuğu alın. Ama müspak alırsanız, müspakın da böyle diş etleri altı sanatlarına faydası olduğu söyleniyor. Başka bilmediğimiz, bilimin daha iyi bulmadığı faydaları da olabilir. Ama mühim olan ağzı temizlemektir. Yani müspak bulmadığı zaman parmakla bile ağzı temizleyebilirsiniz. O da olur. Müspakla kullanılamaz, müspaksız kullanılamazlar ne kadar daha sevaklı? Yetmiş kat daha sevaplı. Bak İslam temizliğe ne kadar değer vermiş. Müslümanın işi purpul olacak. Müslümanın elbisesi purpul olacak. Müslümanın iç çamaşırları tertemiz olacak. Müslümanın kılları tıraşlanmış olacak. Müslümanın tırnakları kesilmiş olacak. Müslümanın tıraşı yapılmış olacak. Müslümanın kalbi temiz olacak. Yani içten dışa, tırnaktan dişe, her tarafı Müslümanı tepriz olacak. E, bu kadar güzel din, elhamdülillahi debi, canina, ve ne kadar büyük bir nimet içindeyiz, ne kadar güzel bir din. Sadikiniz elhamdülillah batıl bir din değil, yanlış bir din değil, yanlış şeyler öğreten bir akide değil elhamdülillah. Asırlar geçiyor, on dört asır geçiyor, ilim ondan sonra anlıyor. On asır evvel dinimizin emretmiş olduğu bir şeyin faydasını. Bu hadis-i şerif, kaç cümleyi devam itibar ediyor? Birinci cümlesi misfakli ile ilgiliydi, onu söyledi. İkinci cümlesi aynı hadis-i şerifin ikinci cümlesinde peygamber efendimiz devamla şöyle buyurmuş, دَعْوَتُنْ gizli اَفْتَلُوا مِنْ سَوْعِينَ دَعْوَتَنْ بِالْعَلَانِيَةٍ Gizli yapılan, gizlide yapılan bir dua, açıkça yapılan 70 dua'dan daha fazladır. Gizli yapılan dua daha makbul. İnsanın içinden, kimsenin görmediği, duymadığı yerde Allah'a yaptığı dua daha makbul. Sonra bir insanın bir kardeşine yüzüne karşı değil, onun olmadığı bir yerde arkasından yaptığı dua makbul. Çok kıymetli. Onun için sevdiğiniz kardeşlerinize kıyamet dua edin. Arkasından. O da size dua etsin, siz de ona dua edin. En hafiften hep bir müke kurtulur insan. Siz ona kıyamında dua edersiniz. Sizin duanız kabul olur. Çünkü reddedilmez. Ben size bana edip, herkes birbirine etsin, elhamdülillah dualaşarak hepimiz Allah'ın önünde makbul kimseler olalım. Kendisi için yaptığı dua başka, başkası için yaptığı dua daha kıymetli oluyor. Burada tabi başka bir şey söyledi. Burada söylediği husus, gizli yapılan dua, aç, yere yapılan duadan daha makbul. Demek ki içimizden mevramıza bağlılığımızı sürdürmek, Onunla aramızda böyle münacatınızı sessiz yapmak. Münacat demek Arapçada. münacat fısıldaşmak demek. Necba fısıltı demek, fısıldaşmak demek. da karşılıklı sessiz sedasız konuşmak demek. Allah-u Teala Hazretleriyle münacat ediyoruz. Ne demek? Yani kimseniz öyle yerde. Hani derdimizi ona açıyoruz. Yakup Aleyhisselam'ın ne güzeldir sıyı. Yusuf Aleyhisselam'dan ayı düşmüş, üzüldü, maksum. İşte diyor ki, innema eşbü, esti ve hüznü illallah ve sıkıntımı, üzüntümü, mahzunluğumu Allah'a, Allah'a arz ediyorum, Allah'a arz ederim diyor. Derdi yani var ama mevlasına yalvarıp bir şey yapıyor, öyle halde diyor. İnsanın bu şura ermesi lazım, Allah'ın Teala Hazretleri'ne böyle gönülden bağlamasını kurması lazım, derdeleri aralaması lazım zaman Ne zaman yola geleceğiz? Kaç senedir Müslümanız? Ve sadakatum pis sırrı, üçüncü cümlesi Hadis-i şerif'in. Ve sadakatum pis sırrı, gizli denilmiş olan bir sadaka, eftalu, daha üstündür. min sebhile sadakaten fil alaniye, aşikâre verilen sadakadan 70 defa daha üstündür. Yani bir insan, diyelim ki, cepte yüz lira koyduk, bir fakir kardeşine bunu verecek. Herkesin gözünde al kardeşim, Dedi, verdi bir sevap kazanacak Çünkü hayır yapıyor Birisine, on taş bir kimseye para veriyor. Ama bunu girdi yapsaydı hiç kimse duymadan, hiç kimse görmeden her bir köşede sıkıştırıp da eline geçi verseydi o daha iyi. Hatta o görmeden farkına varmadan cebine koy verse o daha iyi. O da bilmese o da maksimum olmaz. Çünkü almak o kadar zor bir şey ki. Bir insanlar bir şey alıyorsun, bir insan eriyip yerin içine geçer. Bazen bizim böyle hayır haserat dernek faaliyetlerinde <gülüyor> o dükkana, bu dükkana gittiğimiz oldu yani. Ne kadar zormuş insanın para istemesi. Kendi evinde elhamdülillah kendi yağdına kavuruyorsun. Param varsa katık alıp yiyorsun. Yoksa ekmeği, tuza <gülüyor> barı yiyorsun. Heh. Kendi halinde ama gidip birisinden bir şey istemek çok zor bir şey. Almak da zor. Birisi aşikâre, yani, al bakalım şunu şey, sana sadaka mı olur, ne filan diye böyle söylediği zaman insan etrafına şöyle bir bakan mahzun olur. Gizlisi mahzun. Bir hikaye de anlatırlar. İşte salih oldu mu insan? Allah'tan korkan kimse oldu mu? Zarafet sahibi oluyor, zarif oluyor. Bir mürit galiba Hatem-i Esah-ı Başka bir şahıs da olabilir. Belki hafizamda yanlış kalmıştır. Çıkartıp külliyetli bir miktar parasını vermiş. Miras intikal etmiş kendisine. Diyelim ki bin lira para, yani altın lira intikal etmiş. Adam biraz da düşünmüş, taşınmış. Bu yapsa yapsayarsa yerli yerine yerleştirmek için en iyi yerini hocam bilir. Götür. hocasına vermiş. Al hocam bilen diye hocası da böyle vaaz esnasında demiş ki işte sizin kardeşiniz filanca çok cömert bir kimse maşallah demiş işte bin dinarı getirdi verdi demiş methetmiş böyle onun cömertliğini oradan cemaatin içinden çocuk kalkmış demiş ki efendim demiş ben size vermiştim bunu ama demiş sonradan annem razı olmadı o parayı geri istiyorum demiş çıkartmış tabii kesesini adam'a geri vermiş o şey efendim yani büyük alim sonra karabalık dağıldıktan sonra boynunu bükmüş gelmiş onu şans efendim de kusuruma bakmayın beni affedin annem öyle bir şey demeyeceğim ama demiş halkın karşısında böyle Hayır yapmış bir kimse olarak beni ne hissettiniz? Çok mahşup oldum demiş. Ondan bu şeyi yaptım demiş. Bu sözü söyledim demiş. Annem falan istemiş diye demiş. Ne olur yaptığım hayırı kimse bilmesin demiş. verdiği gelsin geriye tekrar. Yani biz de Ankara'da bir cami <gülüyor> yapılacaktı. Duyduk ki filanca köyde bir kadın varmış Haceteye'de. Çok zenginmiş. Köylük nasıl zengin olur? Yol geçmiş köyün kenarından, tarlaları para etmiş. Şu kadar milyona o satmış, bu kadar milyona bu şeyi satmış. Çocuğu haftada bir otomobil değiştiriyor. Bir Mastek otomobil alıyor, bir Kadidek alıyor, ondan sonra Murat'a bir Ford alıyor, bir Mercedes alıyor. Para bol, ne yapacağını yani şimdi? Yani para bol. biz dedik ki, bizim mahallemizde camiye Sen bilirsin, işte sen de Hacı Teyze'ye diye duyduk. Bir heyet gittik, böyle getiriliyor şimdi o Hacı Teyze'ye. İşte bu cami yardım edersen <gülüyor> istersen camimize adını da verelim yani Bu da caminin yapılmasıdır, senin adını taşısın filanca hatul camisi dersin. Dedik, aman aman aman dedi. Aman evladım ben pismi filan ne dedi. Hiçbir şey istemem dedi. Yardım da yapacağım dedi. Sessiz sedasız işte parayı verdi Allah bilmiyor mu? Yani hiç kimse bilmeden onu şey yaparsa gizli olunca sevabı çok oluyor İşte işte bilen evvabı öyle buna göre hareket ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyalım. Galiba bir saati aşağı yukarı doldurduk. Dersimize saldıralım. Rekatü min alimin billahi hayrun min et rekatü billah. Bir rekat Burada iki rekat geçmiyor. Yani bu şerifte söz, bir rekat. Bir rekat kimden? Min ademin billahi, Allahu Teala hazretlerini bilen bir kimseden, marifetullah'a sahip bir kimseden, çirkinmiş olan, onun tarafından kılınmış olan bir rekat namaz, Hayrın daha hayırlıdır. Min ev-i rekatin, bin rekattan daha hayırlıdır. Min mütecacilin billahi. Allah-u Teala Hazretlerinden gafil ve cahil olan bir insanın kılmış olduğu namazdan. Bu da ilk okuduğumuz hadisi şeride aynı kapıya çıkıyor, biraz benzedi. Yani merak sahibi insanın namazı daha makbul oluyor diye. Burada da Allah'ı bilen kimsenin namazı, eteki bilmeyenden bin daha hayırlıdır diye zikredildi. Şimdi Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmek mekteplerde öğretilmiyor. Yani insan allah Teala hazretlerini bilmek için illa mesela üniversite mevzulu olması gerekmez. <gülüyor> Hatta öyle Allah'ın bilgili kulları vardır ki hiç mektep mektelerini görmemiştir. Ömrü dağda çobanlıkla geçmiştir. Var böyle şeyfan-ı gibi. Yani çobanlık yapmış, ömrünü böyle şeyle geçirmiş. Ama e peki Allah'ın bildiği nereden belli? Allah buna ikram etmiş kerametler vermiş, gözünden perdeyi kaldırmış, efendim, dilinden şeyi, bağı çözmüş, konuştuğu zaman iki mercan saçılıyor. Allah-u Teala artık, yani ona her türlü imkanı ihsan etmiş oluyor. Demek ki bilgi, bilgi meselesi değil. allah Teala Hazretleri'nin bilme, kitap okumak meselesi değil. Kitap okumaktan daha başka bir şey. Onun için kitap okuyan kimselere alim derler, Allah-u Teala Hazretleri'ni bilen kimselere de arif denler. Bizim örfümüzde, bizim kullandığımız kelime olarak ikisi farklıdır. Planca'da arif-i billah'tır. Allah-u Teala Hazretleri'nin marifetini bakılan bir kimse demek. Bazen bir insan ciltlerde kitap yazmış olur. Ama arif-i billah olmaz. Perdelidir gözü daha henüz. Anlayamamıştır dünyanın ne olduğunu, ahiretin ne olduğunu. imanı zayıftır. Burcu'da bir de hikaye anlatırlar. Belki iyi anlatır hadis-i şerifin manasını diye sikledelim. Meşhur bir alim var, Fahrettin İrali diye. tefsir yazmış, tefsiridir büyük tefsiri yazmış. Kerema dair kitaplar var, daha başka eserleri var. Fahrettin İrali diye herkes ağı büyük alim diye herkes kabul eder yani eski alimlerden birisi. <Gülüyor> Necmettin Şübraoğlu piskosu muhaliflerin Hazretleri'nin asiliymiş. Mecmeddin Kübra da Kübreviye tarikası, tarikatının piri. Yani çok alim bir kimse. O alim kimsenin huzuruna gitmiş, selam vermiş, el öpmüş, demiş ki efendim bendeniz, işte Fahrettin Razi'yim, hadis mevzuunda şu kitabı yazdım, tefsir mevzuunda şu kitabı yazdım, ilmi kelamdan şu kitabı yazdım, fıkıhttan şu kitabı yazdım. elhamdülillah. bu bilimlerin hepsine hukukluk oldu. Bir de demiş şu tasavvuf ilminde bilgi sahibi olmak istiyorum. Kabul ediyorum. itiraf ediyorum ki tasavvuf mevzuunda bilgi az demiş. Siz de bu hususun üstadlısınız. Lütfen beni talebeliğe kabul etseniz de bana bu hususta bilgi verseniz lütfen eder misiniz? Hay hay evladım demiş. Olur, ben sana tasavvufun inceliklerim Tasavvuf bize seni iki şey öğretiyor. Bir maneviyetin iki teskiye Yani insanın Allah tarafından sevilmesi için neler lazım onu öğretiyor. İnsanın Allah'a sevip ona bağlanması için neler lazım onu öğretiyor. Tasavvuf iki sevgi öğretiyor insanın. Allah'ın Allah'ın insanın sevelmesinin şartlarını öğrendi. İnsan ne yaparsa Allah'ın seveceği konusunda onu öğretiyor. Bir de İnsan neleri, neleri öğrenirse Allah'ı sever, Allah'a yöneten bağını Öyle insanlar var ki, hoştur bana, hoştur bana senden gelen ya Goncagül yahut diken, ya İken, ya yahut kefen diyebiliyor. Yani bir sen bana ne takdir edersen ben razıyım, baş üstüne. Ben senin kulun değil miyim, istersen kefen gönder, razıyım. İstersen at gönder, ister gül gönder, ister diken gönder. Senden ne gelirse hepsi baş üstüne diyebiliyor. Bu kadar allah Teala Hazretlerine muhabbette bağlanıyor. Bu muhabbet nasıldır onu öğretiyor. Nasıl taahhüt gideriz içinde? Tabii o aslında birincisine bağlı. İnsanı Allah sevdi mi? Sevgisini de gönlüne koyar. İlk önce Allah'a sevdiği birçok şeyleri insanın bilmesi lazım. Onları öğrenmesi lazım. Bunun en kestirme yolunu da hemen bu arada da Açın Kur'an-ı Kerim'i. İnna Allahu yuhibu sabilin diyor mesela. Allah sabredenleri sever. İnna Allahu yuhibu tevabilin. Allah tereddü edenleri sever. İnna Allahu yuhibu muttafihibilin. Allah taharet sahibi, temiz bir kimseleri sever diyor. Açık ne kadar İnna Allahu yuhibu diye başlayan cümle varsa, arkasındaki şeyleri de görup demek ki temizli severmiş, temiz olmaya çalışır. Demek ki sabırlı severmiş, sabretmeye çalışır. Demek ki tevekkül edeni vermiş, tevekkül etmeye çalışın Kolay yarışı. Şey. Allah yardım ederse. Neyse, işte bu şahıs bu tasavvufu öğrenecek. Miraca ettin Necmetin'i Kübra'ya. Büyük alim kendisi de. Necmetin'i Kübra tabii. Büyük alimlik başka şey. Bir şart ile sürmüş. Demiş ki evladım, hay hay ben seni terbediye kabul ederim ama... ...bir tek şartım var demiş. Hay hay evladım, buyurun. Herhalde o şartı yerine Bana intisap ettiğin andan itibaren ilimlerin hepsi kafanda gidecek demiş. Bomboş kalacak kafanda. Kaybede hiçbir ilmin kalmayacak. Cahil, bomboş bir insan olacaksın. Boş bir küp gibi. Düşünüşü paylaştı şimdi. Eyvah! Yolda şimdi bu yolu çevirirler, bilgi sorarlar, kokus sorarlar, tefsir sorarlar, kulis sorarlar. Bilmiyorum, bilmiyorum diyecek. Hiçbir şey kalmayacak çünkü, boşalacak. ...vazgeçememiş. Demiş ki, ben bu meseleyi biraz bir düşüneyim müsaade ederseniz... ...o, huzurundan çıkış dışarıya... ...arkasından Necmeddin Kübra Hazretleri tebessüm etmiş, bilmiş. Demiş ki, evet alırdık, alırdık ama... ...daha fazlasını verecek demiş. Teslim olsaydı, teslim olamadı demiş. Evet alırdık ama daha fazlasını verecektik. Şimdi burada ne incelik var? Adam ilminden vazgeçemiyor. Demek ki ilmin gurur veriyormuş kendisine... Allah'ın yolunu öğreneceksin, Rasul'ünün yolunu öğreneceksin, hakikati kazanacaksın, feda utma her şeyi. Ne olur hiç unuttum dilese öğreneceksin. Tabii ulema'nın en büyük şeyi ayakta budur. Ulema doğru yolu bulamaz. Neden? Elinden bağ geldiğinden. Cahil bir kimse hak yolu bulur, Allah'ın nezdinde bir kul olur, âlân yu'l'yine çıkar, cennete âlaya kavuşur. Alim bir insan şu kadar şeyi ezberebilir, bu kadar şeyi iyi bilir. O, o stil seviyeye çıkamaz, kalır aşağıda neden? İlmine mağrur. İlim, bu hak yolda ilk başta insana lazım olan alettir ama bu alet üçüncü, dördüncü berhalede sırtına yük olur Taşınamayacak bir ağır yük olur, o zaman işte kimisi yürüyemez onunla. Onun için insan ne ilmine mağrur olacak, ne mevki, ne makamda mağrur olacak, ne bugünkü haline mağur olacak? Bilmiyoruz ki yargımızda olacak. Allah'ın alimlerden cehenneme attığı ekipi Çok mu? Alim olup da cehenneme giren çok insan var. Hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Kıyamet gününde allah Teala Hazretleri bir alimi cehenneme bir cehenneme atın diye emredecekmiş. ve et etterdiyip et kitabının ihlas ve riya bölümlerinde geçiyor bu hadis-i şerif. Diyecekmiş ki alim yarabbim ben senin için ilim öğrendim, başkalarına öğrettim. Allah Teala Hazretleri buyuracakmış ki yalan söylüyorsun. <gülüyor> yalan söylüyorsun. Etrafındaki melekler de bütün o mankebe Kübra'ya şahit olan, hazır olan bütün şeylerde şeylerde hepsi birazdan yalan söylüyorsun diyeceklermiş o şahsa. Neden? Sen ne kadar alim adam desinler diye yaptın bu işi. Allah rızası için yapmadın. Ne büyük alim yahu desinler. Betinsinler, el üstünde tutsunlar diye yaptın. Demek ki niyet iyi olmayınca o bir de fayda etmiyor. Haslıda bunları nereden kaçmışız, nereden çıktı bu? Allah'ı bilmek meselesi, ilim meselesi değildir. Hatta bazen ilim erbabını yola getirmek çok zor. Sertleşmiş bir at gibi zapturak altına girmez. Cahit bir kimselere söyler, evlat hatalısın, başlıklarına kabul edin. Alime söylerse 80 deveden su getirir. Efendim ben şu şeyi okudum bunu okudum da şu tıpta böyle diyor da bu ikili haplar da mesela içme sigaranın kötülüğünden bir küçücük bir şey yani haddim oluyor affedersiniz anlatı verip. İşte sigaranın sehate zararı ortada, keseye zararı ortada, hukukumuz şekilli ortada, İçme! Artık bak dinle bak bir ulemaya bir, bir sor. Kaç tane sana şey söyleyecek? Efendim, şu şöyle dedi bu böyle dedi içmede. Öteki bir okumamış bir kimseye söylersin, öteki başka üstüne der, içmez. Okumuşa bir türlü onu bıraktırmasın artık. Allah tevbi günür, öde kesin. Onun için yani... ...bilmek, bilmek asıl insanın kendisini bilmesi diyor ya, Gönül ilim İlim, ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır, diyor Gönül Kendini bilmedikten sonra çizsin. Kendi mahiyetini, asli-i Allah'a yarar amelleri, nefsini terbiye etmeyi, güzel ahlaklara iktisap etmeyi bilmedikten sonra istediği kadar o öyle demiş, bu böyle demiş diye ilim dört başkasına. Tapağın gibi kıymeti yok. Tapağın la ilahe illallah bilerek ne diyor? Öğretiyorsun, öğretiyor. O kadar. La ilahe illallah dediği zaman o bir şey mi oluyor? Öyle geldi, ne bacağı? Öyle çıkıyor ses. Onun için alim-i billah demek Allahu Teala Hazretlerine marifeti, marifetullahını içine tahakkuk ettirmiş, yerleştirmiş gibi. Allah deyince zıplıyor, cekilde duramıyor. Kur'an iken okununca tüyler diken diken oluyor. Allah'ın ayetlerini dinleyince imanı ziyadeleşiyor, takviye oluyor. Allah'ın rızası için eğer beni öldüreler, külü göğe savuralar, toprağın anda çağıra, ''Bana sen, seni, dever, seni'' demiş Yunus Emre. De. Yani öldürseler, yaksalar, kül etseler, küllerini havalara savursalar, gene ''Ya Rabbi ben seni isterim, seni isterim. diyecekmiş öyle diyor yani, o kadar sevgisi var. E bu hale gelirse insan, işte iman olur. Yoksa ''Taksim ilâhe ve ente tulluhi ruhum ve ''Hem Allah'ı seviyorum'' diyorsun diller, hem de Allah'a İslam devam edip diyorsun. O hatta, o günah, bu günah, hiç vazgeçemiyorsun ya etme, eyleme televizyonun karşısında, sana yakışmaz kocası kadınla, evet bu programlar, bu şartıcılar, bu şeyler, yok ya ben işte şöyle de böyle de, sen bilirsin. Sen bilirsin, başka ne diyeyim söyledikten sonra, sen bilirsin. Bildiğine tatbik etmedikten sonra kıymet yok. Bildiğini insan tatbik edecek. Duyduğu şeyi tatbik edecek ki bilmediği şeylerin izmini Allah'ına ihsan etsin. Edeb ipi kaybettiğimi, ip ipi kopardın, Allah keser. Validasın rahmetini keser, ondan sonra arkada o <gülüyor> kopuk. İpi kopuk, kreni patlamış araba nereye gidecek bilmem. bir yere çarpar. Onun için edebe çok dikkat etmek lazım edeb çiğnendi mi, edeb var, koptu mu İnsanın başka çok felaketler değildir. âlim demek işte öyle, ayet okuduğu zaman köyler biter olan Allah'a boyun vermiş, Allah'ın yolunda gitmeye azmetmiş, Allah'ın sevgisini her şey üstünde tutmuş kimse demektir. Dedelerini nasıl aldılar bu diyarları? Canını sevseydi, alabilir miydi? Ailesini sevseydi, alabilir miydi? Malını sevseydi, alabilir miydi? Alamaz. Hepsi kefeni zemzemle yıkadılar, başına sarık diye sardılar, geldiler kutluğa, Allah yolunda cihad ettiler. E, elhamdülillah, bak ne güzel bir memleket. deresi var, çeşmesi var, denizi var, dağı var, ovası var, yeşilliği var. Belavadan biz hazır bulmuşuz. Eğer o iman olmasaydı yaparlar dedi, bak şimdi gidiyor mu adam? Gitmez, imanı olmadıktan sonra ne halde gider, ne canlı tehlikeye sokar. Can bir var. Ver şu malını da Allah yolunda cihad olsun. Bak Müslümanlık unutuluyor. Müslüman evlatları Avrupa'da, Türkiye'de, başka başka ideolojileri, okul köyde oluyorlar. İslamlar uzaklaşıyorlar. Şu paranı ver de şu kuralım. Hadi parayı benim elime ve şu bir kur. Sen geç başına da yeter ki şu eğitim işi olsun, şu gençleri yetiştirelim. Allah yolunda bak şu insanlar kurdurup da şuna şu parayı ver. Ne Ne paradan vazgeçiyor, ne cantan vazgeçiyor. Ne rahatlığa geçiyor. Yani hiçbir şey yapma ya, da gel kapkoda bir gün Allah rızası için Allah'ın emirlerini söyleyen insanı dinle, onu da yapmıyor. Televizyonda güzel program var diyor. Öyle güzel program var ki onu ben bırakıp da nasıl gideyim şimdi hadiseye ettim dinle O zaman Allah'ın şeyi kesiliyor. Rahmeti ve bereketi kesiliyor, edep bağı koptu çünkü. Ha şu nasıl da izah olacak? Bunun için alim-i demek işte böyle yani insan çoban olabilir esnaf olabilir, demirci olabilir. Demirci olan çok şeyler var Evliya Allah'tan. Kömürcü olabilir, ne bileyim? Basit böyle çöpçü, şeyci üçücükü olabilir. Ee, yani herkesin gözüne hoş görünmeyen mesleklere sahip kimse olabilir. Ama Allah'a karşı kulluğu sağlamdır. Bir şey daha böyle söz sözü açıyor da kusura bakmayın, uzatıyorum, bitireceğim. İbrahim Aleyhisselam Halilullah yakattı. Halidullah. Allah'ın sevgili dostu demek, yakın dostu demek, Halil. Allah kendisine İbrahim Aleyhisselam'ı yakın dost edilmiş. Cebrail Aleyhisselam demiş ki, yarabbi, senin bu kulun, sen bunu kendine samimi, sırdaş, haz, halis, dost edindin. Halilullah lakabını ihsan ettin. E, bu kulum demiş, karısı var, malı var, çocukları var. E, onlarla sana nasıl dostluk edecek? Hepsi var, hepsinin sevgisi gönlündeyken, sen git ona da bir konuş bakalım. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelmiş, İbrahim Aleyhisselam'ın uçsuz bucaksız sürüleri varmış. Altın tasmalık bu köpekler böyle şey yapardı diye kitapta öyle yazıyor, yani beklerdi. O kadar malla şeyi çokmuş Cebrail Aleyhisselam sen Kırı'nda sormuş. Peki hey İbrahim demiş, bu sürüler kimin? Allah hındıramadır bir bekçesi denir demiş. Sen bir Allah de demiş, üçte birini sana vereyim demiş. Bilmiyor karşısındaki şahsını Cebrail Aleyhisselam'ı Cebrail Aleyhisselam Allah demiş, üçte birini al. Bir daha Allah de demiş, öyle ki üçte birini de vereyim. Allah da edecek karşısındakine. Yani Allah'a iman etkileme, yeter bunun için bir sömürün, ne kıymeteler. Bir kere daha Allah demiş. Bir kere daha demiş, Allah dedi demiş, tamamını vereyim demiş. Üç kere Allah dedikten sonra al demiş, sömürden hepsi senin. Bakmış ki, Cebrail aleyhisselam, sürüme gittiğine içinden böyle bir sıkıntı gelmiyor. Bizim beş kere bunun yere düşse, akşama kadar geçer uygunumuz kaçar? Beş kere yere düşse, sürüler gitti, hiç şey yapmıyor. Arkasından da demiş ki, bir kere daha Allah demiş, ben de senin <gülüyor> Beni de, beni de köyler al, boyunca tak bir şeyini götür. Ee, gelmiş tabi, Ya bir demiş, çok doğru. Bu senin halilin demiş, samimi dostun imiş. Hiç başka bir şeyin sevgisi gönlümde yok. Allah bizi, tabii nerede halillik, Allah'ın kulluğunda yardımınız olsun. Fatiha-i yani Şerif'e makinesi.